Geri çekilmeliyiz. Geri çekilin. 92. bölüm. Hendek Savaşı, Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin dört katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar. Bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı. Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyor? Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım durum nasıl? Şükürler olsun bir şey yok. Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler. Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku. Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Benim de. Aklımız orada. Devreler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir. Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten? Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin. Amin. Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahattayken dışarıda bir telaş başladı. Müslümanlar ne oluyor? baskın var Koşun, koşun. Ey Allah'ın süvarileri Harekete geçin hadi. Hadi. Hadi. hadi hadi Peygamberimiz çadırından çıktı Dışarıda asabından bazıları nöbet tutuyordu Abbat bin Bişr de bunlar arasındaydı Resulullah ona neler olduğunu sordu Ya Resulallah bu gece Ömer nöbetteydi Onun sesiyle uyandık o, ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Hüseyke tarafına gittiler. Resulullah, Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi. Ya Resulullah, Gatafan'dan ve Kureşten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler. Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu, müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar, ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler, Peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı. Oklar geliyor dikkat edin Dikkat edin herkes siper alsın Resulullah'ın çadırını hedef aldılar Peygamberimizi güvenli bir yere alalım Kalkanları getirin Ömer, Zeyd, Zümeyr, Ali bu tarafa gelin Okçular mevziyi alın herkes dikkatli olsun Bu savunma üç gün devam etti Hatta bir gün sahabiler Savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar Sonra bu namazı kaza ettiler Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri Zaman zaman hendeyin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu Haba ne kadar da soğudu Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bibirlik yaklaşıyor galiba. Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi? Evet, o. Yanındaki kim? Mihfer'inden yüzü görünmüyor. Talha bin Ubeydullah. Allah'ın Resulü'nün niyetleri. Allah, Resulü Allah muhafakat etsin. Amin. Oğlum Saat şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı Artık savaş meydanına gidiyor Saat seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım Herhalde Anne hakkını helal et biz gidiyoruz Helal olsun oğlum Selametle git gel <gülüyor> Allah yardımcınız olsun Amin Kadınların dışarıda olması uygun değil Düşman her an saldırabilir sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz? Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen. Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın. Allah yardımcınız olsun. Amin. Hepimizin yardımcısı olsun. Saad'ın zırh kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse o zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez. Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin. Amin. Amin. Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı? Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan. Kureyzeoğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti. Başka bir yönden saldıracaklardır. Öyle. Kureyze destek sağlıyorlarmış. Şu günleri bir atlatsak. İnşallah o da olacak. Üç gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar. Kayıp verdik mi? Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür. Hamdolsun. Onların durumu nasıl? Hendeğe atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu. Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin. Amin. Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde saat bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyor. Ah, Allahu Ekber! Koşun koşun! Hadi toparlanın! Koşun! Durmayın! Hadi! Hadi! Talha! Talha! Hızla kan kaybediyor! Ne yapacağız? Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim. Peki... Hadi bana yaslan Saad Ya Rasulallah, Saad yaralandı Kanamasını durduramıyoruz Peygamberimiz Saad'ın koluna bizzat müdahale etti Ama yine de kanama devam ediyordu Heh oldu Ama kanama durmuyor Yardım edin Kanamayı durduramıyorum Yarayı dağlayacağız Ateş getirin Kolu şişmeye başladı Acele edin Saad'in kolu üç kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken... Saad bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım! Eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak... ...beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden...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 Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. İhanet İşleri Başkanlığı sundu.